Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi Gıybet, Kovuculuk Ey kardeşim! Bil ki Allah, Celle Celâlihu, kitabı Kur'an'da, gıybetin kötülüğünü kesinlikle ifade etmiş ve gıybet edeni, ölü eti yiyene benzetmiştir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının! Çünkü bazı zan vardır ki günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz, ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah, teybeleri kabul eden, çok esirgeyendir. Allah'ın Resulü, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, her Müslümanın, Kanı, malı, ırzı ve namusu diğer Müslümanlar üzerine haramdır. Gıybetten sakının. Gıybet, zinadan da kötüdür. Zira kişi zina eder, sonunda tevbe ederse Allah Celle Celaluhu affedebilir. Halbuki gıybet edeni doğrudan affetmez. Ancak çekiştirdiği kişi affettikten sonra affeder. Derler ki, Gıybet eden kişi meydana bir top koyup sağ sola gülle savuran kimseye benzer. Gıybet ettikçe işlediği güzel amelleri sağ sola savurmuş olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Kim leçelemek gayesiyle Müslüman kardeşini çekiştirirse kıyamet günü Allah celle celalihu onu cehennem köprüsü üzerinde durdurur. Yaptığı gıybetleri geri almadıkça o oradadır. Gıybet, Müslüman kardeşini onun hoşlanmayacağı bir şekilde zikretmendir. Bu hadis şumullüdür. Kişinin vücudunun, soyunun, hareketlerinin, sözünün, dini veya dünyevi bir hususunun, hatta elbisesinin ve bineğinin kusurunu zikretmek, onu çekiştirmek demektir. Bazı iksaf Müslümanlar birisi hakkında elbisesi kısa veya elbisesi uzun şeklinde söylenen bir sözü bile gıybet adletmişlerdir. Nerede kaldı ki kişinin hoşuna gitmeyecek bir söz söylendiğinde gıybet olmasın? Bir gün boyu kısa bir kadın bazı meseleler sormak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Müşkillerini öğrenerek çıkıp gittikten sonra... Hazreti Aişe radıyallahu anha ne kısa boylu bir kadın diye söylenir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Aişe gıybet ettin der. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Gıybetten sakının çünkü onda üç afet vardır. 1- Gıybet edenin duası kabul olunmaz. 2- Yaptığı hayrat kabul edilmez. 3- Gıybet edenin üzerinde günahlar birikir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Nemime'nin yani ondan ona söz götürmenin kötülüğü hakkında şöyle buyurdular. Kıyamet günü insanların en şeriri iki yüzlü olandır. Bu iki yüzlü buna gelir başka türlü söyler, ona gider başka türlü söyler. Kim dünyada böyle iki yüzlü olursa kıyamet günü onun ateşten iki dili olur. Ona gidip bir türlü, buna gelip bir iki türlü laf edip, bozgunculuk yapanlar, cennete girmez. Anlatırlar ki, Ebu Ulleys Buhari, hacca giderken, cebine iki lira para kor ve kendi kendine şöyle şart koşar. Eğer Mekke yolunda giderken veya gelirken, birisi hakkında gıybet edersem, bu iki lirayı tasadduk edeceğim. Mekke'ye gider ve döner. Fakat iki lira cebindedir. Soranlara şu cevabı verir. Yüz defa zina etmem, bir defa gıybet etmemden daha iyidir. Ebu Hafs Kebir'de aynı mevzuda şunları söyler. Bir Ramazan oruç tutmamak, birisini çekiştirmekten daha iyidir. Ve ilave eder. Kim bir fıkıh âlimini çekiştirirse, kıyamet günü anında bu Allah'ın rahmetinden ümit kesicidir yazılı olarak gelir. ''Allah ondan razı olsun.'' Enes İbni Malik'in naklettiğine göre bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. ''Miraç gecesi bir kısım insanlar gördüm. Tırnaklarıyla yüzlerini tırmalıyorlar ve pislik yiyorlardı. Cebrail aleyhisselama bunlar kim diye sordum.'' Dedi ki, ''Bunlar dünyada insanların etini yiyenler, gıybet edenlerdir.'' ''Allah ondan razı olsun.'' Ebu Hureyre der ki, sizden biri Müslüman kardeşinin gözüne düşen bir çöpü görür de kendi gözündeki merteği görmez. Yani, başkalarının ufak tefek hatalarını arar, bulur ve çekiştirmesini yapar. Fakat kendinde bulunan daha büyük hataları ve kusurları görmez. Rivayet edilir ki, Selmanı Farisi Hazretleri Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömerle beraber bir seferde bulunuyor ve onlara yemek hazırlıyordu. Bir ara bir yere kondular. Fakat yiyecek bir şeyleri yoktu. Hazreti Ebubekirle, Hazreti Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında eğer yiyecek bir şey varsa alması için Selman'ı gönderdiler. Fakat orada da yiyecek bulunmadığı için Selman'ı Farisi Hazretleri eli boş geri geldi. O zaman Hazreti Ebubekirle, Hazreti Ömer eğer Selman Su almak üzere bir kuyuya girse, kuyunun suyu kurur dediler. Bunun üzerine, şu mealdeki ayet geldi. Kiminiz de, kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. ''Kim dünyada Müslüman kardeşinin etini yerse, gıybet eder, çekiştirirse, kıyamet günü o kişinin eti ona sunulur ve onu ölü olarak ye, çünkü sen dünyada onu diriyken yemiştin.'' denir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra şu ayeti okudular. ''Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?'' Cabir bin Abdullah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan herhangi bir gıybetin kokusunun duyulduğunu söyler. Bu o zamanda gıybet az olduğu içindir. Halbuki zamanımızda gıybet çoğalmış, burunlar gıybetle dolmuştur ve kokusu temyiz olunamamaktadır. Bu hal devagatçılar çarşısına giren bir adamın haline benzer ki şiddetli pis kokudan orada kısa bir müddet dahi duramaz. Halbuki debagatçılar, orada yerler, içerlerde, hiç tiksinmezler. Bu pis koku, onların burnunu rahatsız etmez. Çünkü pis koku, burunlarına iyice dolmuştur. İşte günümüzde, gıybet meselesi de böyledir. Şanı yüce olan Allah, Celle Celalihu buyurur ki, ''İnsanları arkadan çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.'' Bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şöyle buyurdular. ''Gıybetten sakının çünkü gıybet zinadan daha kötüdür.'' Ashab sordu. ''Ey Allah'ın Resulü gıybet zinadan nasıl daha kötü olur?'' Resul aleyhisselam buyurdular. Zina eden kişi tevbe eder, bir daha yapmazsa Allah Celle Celaluhu tevbesini kabul ederek affedebilir. Halbuki gıybet edeni hakkında gıybet ettiği kişiyi affetmedikçe Allah Celle Celaluhu onu affetmez. Gıybet edenin yaptığı bu gıybetten ötürü nadim olması, Allah Celle Celaluhu'nun hakkından kurtulmak için tevbe etmesi, ve yine, çekiştirdiği kişinin hakkından da kurtulmak için, ondan helallik dilemesi vaciptir. Gıybet edene düşen odur ki, daha gıybet ettiği meclisten kalkmadan ve yaptığı çekiştirme, çekiştirdiği kişinin kulağına gitmeden tevbe istiğfar etsin. Çünkü, yapılan gıybet, çekiştirilen kişinin kulağına varmadan TB istiğfar edilirse, affedilir. Yapılan gıybet kişinin kulağına vardıktan sonra affedilmez. Ancak çekiştirdiği kişiyle helalleşirse o zaman affedilebilir. Namaz, zekat, oruç ve hac gibi ibadetlerse tevbe etmekle kişinin üzerinden kalkmaz. Vaktinde eda edilmeyen bu türlü ibadetler ancak kaza edilmek suretiyle kişinin sırtından kalkar. Her şeyin doğrusunu en iyi şekilde yalnız Allah bilir.